Akabinde sözü Ergin Hocamıza bırakalım. E, 34 doğumlu olan Ergin Uzova, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi izin olup Amerika'da Pittsburgh University, Graduate School of Public and International Affairs Administration Management ile Army Management Agency'de organizasyon metodu ve insan mühendisliği, Human Engineering konularında bilinçli meslekliği eğitimi zamlamış. Amerika Tarım Bakanlığı milli arşiv Daireleri'nde staj yapmıştır. Ayrıca İngiltere'de Industrial Society, Belçika'da Management Center Europe, Londra Blocks ve Milano'da tertipledikleri geliştirme programlarına katılmış ve 72 yılı Mayıs ayında EID Türkiye Misyonu tarafından Amerika'da tertiplenen Türk tarım sektörü yüksek kademe yöneticileri seminerine müşahit konuşmacı sıfatıyla iştirak etmiştir. 52-61 yılları arasında Ankara Belediyesi, SSK Genel Müdürlüğü, DSG Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan Zoga, 61 yılında Amerikan Yardım Teşkilatı Türkiye Müsiyonu Amme Hizmetleri Şubesine yönetim, metod ve eğitim uzmanı ünvanı ile tayin edilmiş, 65 yılına kadar adı geçen kuruluşun yetkili uzmanı olarak merkezi devlet kuruluşlarında görev yapmış ve eğitimler vermiştir daha önce hani kendisinden aldığı bilgilerle o dönem Amerikalılarla özellikle çok yakın çalıştırma biliyorum. Amerika'dan gelen hocalarla. Kamu sektörü idare ve çalışmalarındaki hizmetin nedeniyle Amerikan Büyükelçiliği üstün başarı takdirnamesi amresi. Ee, Türkiye Bilgisayar Kongresi'nde en iyi bildiri sahibi olarak verilecek ödülü. Ee, Lyons Olmamasına rağmen, Liyans caniasında yapmış olduğu eğitim ve iletişim hizmetleri nedeniyle Uluslararası Direktör Taktilinamesi ve Devlet Planlama Teşkilatı 8. Dönemde plan hazırlık çalışmalarındaki katkısıyla çeşitli teşekkür ve farklılık vergileri kendisine sunulmuştur. Todaye'de 6 Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir İkmal Okulu'nda bir İstanbul e, Malif Koleji'nde bir İstanbul İstisat, Ticaret, Akademisi yönetim bilimleri açısında dört. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Katolik İstisat Programı'nda bir. Marmara Çağdaş Bilimler Bak Yönetim Teknikleri ve Karar Kremi İstisat Programı'nda beş. Ticaret Üniversitesi İstisat Programlarında iki. Kavran Meslek Toplum'nda bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışan Toplum. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Meslek Koçları'nda ve Boğaziçi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çeşitli sertifika programlarında da görev almıştık. Yönetim alanında Nietzsche eğitim adlı ilk Türk dokümantal filmini hazırlamış bulunan Zorka'nın basılmış "İdarecilik ve Sanatı", "Beşeri İlişkiler", "İnsanı Mısır'dan Kurtuluş" adlı kitaplar ile çeşitli makaleleri mevcuttur. Ee, Kağıtların bugünkü şekline dönüşmesini ilk araştırmasını yapan biyolitikli tekniğin çalışma hayatımıza ilk kez uygulanmasını sağlayan ve Mr. Tony Lanzo'nun çalışma grubunda milli klavye, ek klavyesinin standartizasyonu çalışmalarına katılmış bulunan bu konuşmacı, emeklilik nedeniyle ayrıldı 01 Haziran 79 tarihine kadar Türk Sevk İdare Derneği, Sevk İdare Geliştirme Merkezi'nde uzman, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak, 10-11 görev yapmıştır. Ayrıca Koç Holding Eğitim ve Geliştirme Merkezi KOGEM'in ve Azerbaycan'da kurulan Ata Akademi'nin kurucusu olup, uzun yıllar kurucu direktör olarak görev yapmıştır. Ee, bu bilgilendirmeden sonra sözü e, rapor hocamıza bırakacağım. E, muhtemelen ilk kez karşılaşacağımız, çok anısından ya da bilgiyi de bizimle paylaşmış olacak. Programda planlandığı şekilde 45 dakika ama bizim bir bugünün hani küçük bir grubu dolayısıyla onu şartlandırıyoruz ama hocamıza peş peşe bir üstü bahsetmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 20 keçeye kadar hocam vaktimiz var. Buyurun. Çok teşekkür ederim. 80 yaşın 60 senesini bu alanda ilişkili geçiren yaşlandıkça da biraz çenesi düşen ama hizmetinde de çenesi düşmek zorunda olan eğiticiliği dolayısıyla bir arkadaşınız olarak sizinle 45 dakika gibi çok uzun ama aynı zamanda çok kısa bir mesaj kaynaklığı yapmaya çalışacağım. Unutulan ya da hatırlanan yaşanmışlıkların albümü dediğim tarih sayfaları açıldıkça insan bazen hüzünleniyor bazen gururlanıyor. Bazen seviniyor. Şu anda ben hüzün ve gurur ikileminin tadını almaya çalışan yorgun bir arkadaşınızım. Zira gururluyum. Türk devletine kendi çapında hizmetleri olmuş bir arkadaşınızım. Ama aynı zamanda hüzünlüyüm. Her bir konuşmada bunlarda emeği olanların bugün aramızdan ayrılmış, ebediyete intikal etmiş olan dostlarım, arkadaşlarım, abilerim gözümün önünde canlanıyor, onları özledim. Olaya bir başka açıdan yanaşmak istiyorum. 1945 Cihan Harbi bittikten sonra Amerika'nın dünya üzerinde kurmaya çalıştığı geliştirdiği projeler yavaş yavaş her tarafa sızmaya başlamıştı. Ve bu sızıntılar sebebiyle Türkiye'de bir teknik yardım, Orta Doğu Teknik Yardım müessesesi Türkiye'de kurulmuştu. E ilk ismi ICA, International Corporation Administration, onu takip eden de AID teknik yardımdı. 1961 yılında Hasbeyler Türkiye'den dışarıya gönderilme furyası başlayan devlet su işleri, karayolları ve ziraat bakanlığı'nın teknik adamları yüzde 90, yüzde 10 da evet. tamamen idari elemanından oluşanları. Burslarla bir yıl bir buçuk yıllık burslarla Amerika'ya gönderme furyası başladı Türkiye'de. Bunun ilk gideni de rahmetli Süleyman Demireldi. Bu 2000 kişinin gitmesi içeri 2000 kişilik arasında az belkader benim de bulunma şansım bana verilmiş oldu. Oradan geldikten sonra döndükten sonra Türkiye'de. Arkanddan gelen hocam Doktor Richard Hodal ve Amerikalı uzmanlar her bir dairede Amerikalı uzmanlar vardı. Advisor olarak gelirlerdi. Hocam geldiği zaman beni de Devlet yani Su İşlerinde çalışma, çalışmakta olmama rağmen beni de aldı. AID'ye memur olarak getirdi. Ve yükledikleri görev şuydu. Hiç kimse eğitime eğitimin ayağına gelmez. Eğitim ayağa gitmedi. Böyle bir sloganla başlayan politika bizi elimizde çanta Hakkari'lere, Trabzon'lara, Edirne'lere gitmek ve oralarda seminerler yapmakla görevlendirildi. O sorumluluğu yaşadık. Akkari'de çadırda gaz denegesini masa olarak kullanıp konferans verdiğim human konusunda konferans verdiğim günleri hatırlıyorum. Sene 61. bir. Ceylan Kınar, İskenderun, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yoğun olarak dağılmış olduğu yerler. Devlet Malzeme Ofisi'nin yoğun olarak dağılmış olup, bulunduğu yerler zirahi donatım kurumunun tarımcılarla ilgili olarak doğduğu yerlere ağırlık veren eğitimler yaptırılmak yaptırıldı. Bunların altında hangi gaye yatıyordu? Bu, bunu, bu konuda herhangi bir şey söylemek zorunda değilim şimdi. Ama bunun da tartışması yapılması gerekir. Biraz biraz da zülfiyare dokunan noktalar vardır. Ama hedef değişen ve gelişmeyi de sanayileşmeye geçmek zorunda bırakılan yemyeşil Türkiye'yi yeşillikten olup makine sesleri içerisinde geleceğini olduğunu söylenen vaatleriyle bir sistem süreçleri işlemeye başladı. Ve bunun içindir ki üç unsur tercih edildi. Devlet su işleri. Bütün Türkiye'yi kaplayan bir yer. Karayolları. Bütün Türkiye'yi kaplayan bir yer ve Tarım Bakanlığı. Dolayısıyla bu üç yere, üç gruba hareket düzenlenmeye başladı. Kimler gidecekti? Işte bizim gibi yetiştirilmiş olan uzman adını ta takılan kişiler gidecekti. Dolayısıyla biz yıllarca yani 1961'den 67 yıllarının yılına kadar Türkiye içerisinde Anme İdaresi Enstitüsü 1953 kuruluş kuruluşlu ve Ankara'daki fakülteler içerisinde icat yapmak üzere eğitim sloganını sokmaya çalıştı. Biliyorsunuz eğitim ey kökünden türer. Eymek fiilidir. emir. İki türlü eğilir insan. Bir meslek okuluna gider, o mesleği öğrenerek eğilir bir daha doğrulamaz. İkincisi kafa yapısı çok önemli konulara eğilir. Dolayısıyla biz okulların eğime faaliyetinin dışında kafa yapılarının da eğilmesini sağlamak üzere eğitim faaliyetlerini geniş bir şekilde yürütmeye kaptık. 1900 62 yılında AID yani çalıştığım Amerikan teşkilatı beni de temsilci olarak göndererek İstanbul'da Çınar Otelinde o günkü Çınar Otelinde Türkiye çapında daha doğrusu İstanbul çapında seminerler yapmaya başladı. Hatırlamanız da anlamanı çok güç olacak. Bayramoğlu yok. Bayramoğlu'nda fabrika fabrika'daki patronlar çamura batmamak için lastik şoson giyiyorlar. Telefonla konuşmaları yok. Mümkün değil, yok. Elektrik çok zor ve pevpelade zor şartlar altında bir sanayiyi geliştirmeye çalışan bu insanlar zaman zaman Bayramoğlu'nda restoran bekinin salonlarında bir toplanırlar ve bu toplantılarda sancılarını patlatırlardı. Bundan yararlanarak veya bunların etkisi altında kalarak işte 13 kişi, 14 kişi, 15 kişi bir araya gelerek Seb ve İdare Derneğini kurmaya ve onun şey, olan şeylerini, düşüncelerini, hocalarının söyledikleri fikirlerin tamamı yanındayım. Ama bu arada da onların da bir ızdırap içinde olduğunu, bu ızdıraptan kurtulmak zorunda olduklarını düşünürsek bir yere Kendilerini atamak ve bağlama zorunda olduklarını anlamak ve bu derneğin ortaya çıkışını biraz daha başka açılardan görebilmek imkanına sahip olabiliyorduk. Sanayi gelişecekti, gelişmesi lazımdı, tarım öldürülmesi lazımdı, sanayi gelişecekti çünkü bütün dünyada sanayi gelişmiş vaziyetteydi. E Türkiye'de de sanayi gelişmesi gerekirdi. Ama hangi sanayi gelişecekti? Mesela Kırıkkale'deki tank yapabilecek fabrikanın tank yapar halden çıkarılıp tencere yapar hale getirilmesi Türkiye'de iyi bir sanayi faktör, şey, şey olarak hikayesi olarak hafızalarında yaşar. İşte anlayanlar anlamayanlara ve üfledikleri bu sloganlarla Türkiye yavaş yavaş İstanbul içerisinde insanlar okumaya, okumaları gelişmiş patron sınıfının dışarıda okunmuş evlatları patronaj grubunda harekete geçmeye başlamış ve dolayısıyla karşılaştıkları sanayinin geliştirilmesi veya bu senaryonun yapılmasıyla ortaya çıkacak olan büyümenin gelişi güzel büyümenin rahatsızlıklarını görmeden edemezler. Ki Samsun'da tuğla fabrikası müdürü olan çağ Koca Topçu daha sonra büyük bir şekilde kendisine çok hayran oldum, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum kişi olarak ııı Şişe Cama genel müdür olarak gelmiştim İşte bu bizim yaşantı içerisinde karşıladığımız eğitim ayağa gitmelidir esprisi. Eğitimsizlik yani yönetim denilen kimisinin administration'a, kimisinin management'a, kimisinin administrative management dediği olaylara kelime bulamayıp yönetim ismini vererek uydurulan bir sistemden yavaş yavaş kurtulmaya kurtulmak mecburiyetinde olduğumuzu söylemek zorundayım. Bütün bunlar olurken Ankara'da Orta Doğu Anne Enstitüsü işte yönetim bilimlerinde kurslar yapıyor, iştirak eden devlet memurlarına da bir yıl kıdem veriyordu. Mesela aynı sınıftan olan bir yüzbaşı oraya gittiği zaman bir yıl kıdem alarak sınıf arkadaşından daha evvel terfi etmek şansını elde ediyordu. Bu suretle şeyin içerisinde, sistemin içerisinde bir tutarlılık ve işe yararlılık esprisi kendisini göstermeye başlamıştı. Hatta hatta şaşıracaksınız ama Türk tarihinde ilk kez Büyük Millet Meclisi'nin yöneticilerini eğitim yapmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla öyle bir cereyan oldu ki, öyle bir hayatiyet başladı ki insanlar bunun etkisinde kalarak işe yarasa da yaramasa da olayların içerisinde yaşamak gibi olgulara karar verdiler. Bu bakımdan Seyf-i İdare Derneği yaptığı faaliyetlerle insan beyinlerinde bir başka pencereler açmaya, beğenisi veya verilmesi bir başka Düşünceler yaratmaya, bir başka arzular oluşturmaya, oluşturmada rol oynamı gibi görevini hakikaten üstün başarıyla yerine getirmişti. Çok zorluklar içindeydi. Ve bu bize bir kavram kargaşasından kurtarıp getirdiği olgularda bazı isimlerle karşı karşıya kalmamızı, kalmamızı, Teknolojinin geliştiği dönemin çok iyi bildiği şu hususlara karşı koymak mümkün değildi. E Türkiye'de ister öyle ister böyle bir teknoloji geliştirme havası başlamıştı. Zenginlerin çocukları dışarıdan geliyorlar ve burada bir takım hareket hareketli hareketler içerisinde farklılıklar yaratmasını istiyorlardı. Hatta hatta yüce Atatürk'ün dışa gönderdiği ve Cihan Harbi sebebiyle dışarıda doktoralarını tamamlayamamış birçok çok güçlü beyinler Kişah Bey bunlardan bir tanesi beyinler Türkiye'ye can Albinden sonra gelmek, gelerek yeni bir hayat yolu çizmeye başlamışlardı. Teknoloji'nin bu gelişmesi insanlarda şu korkuyu yaratmaya başladı. İyi bunlar gelişiyor. İnsanlar da artıyor. O halde bu gelişme artan insanlara nasıl etki edecektir? Artan nüfus bu gelişmelerin nasıl etkisi altında kalacaktır? Ve bu gelişmeler nasıl çeşitli düşüncelerde, teoride, fikirde nasıl yönlendirilecektir? Bunun korkusuyla olaya bir savunma mekanizmasını yapabilmek bakımından insanların beynini formatlar hale getirmek gibi bir çaba ortaya çıkıyor. Ve biraz evvel bir adam dedi ki bir robot. Evet o robotu yapmak zorundaydı. O robotu yapmak zorunluluğu şöyleydi. Amacı herkesi bir tornadan çıkmış taş gibi yönetici yapmak değil. Ama yöneticiliği, asli unsurlarında başarıyı getiren faktörlerini insanların kafasına sokmak gibi iyi bir düşünce tarzından da hareket ediyorlar bütün bu de, de, değişiklikler karşımıza bazı insanları çıkarttı. İşte bunlar un, unutamayacağımız insanlar. Ne yazık ki Türk milleti hafızası son derece Hı -hı. zayıf Hı -hı. bir toplum. Kendisine hizmet edenleri yeni gördüğü bir takım olaylarla parıltılarla bir tarafa iter ve böylece bir hafıza <gülüyor> sıkıntılarından kurtulamadık. Evet, bunları ben burada söylemek zorundayım. Çünkü bunlar bu alanın unutulmaması gereken insanlarıdır. Keşke imkan olsa da her birinin kısa birer sayfalık hayatını yapan bir kitap yazıp yapıp ve şeye her, e, bu alanda çalışanlara dağıtsak. Evet, Mehmet başı Türkiye'deki ilk, ilk yönetim müşaviridir. Nereden? Milli produktif, bakanlıklar arası milli produktif Belgesinden gelmiştir. Sadi Gence. Besim Baykal. Profesör'ün <gülüyor> <Nur> içinde yatsız. <gülüyor> Cumhur Ferman hocam. Kemal Tosun hocam. Mehmet Oluç hocam. Fikret Arık hocam. Ahmet Serpil. E, Erol Eren. Ve yine Orta Doğu Orta Doğu Teknikini, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü'nün belgeliği olan Kenan Sürgüt. 45 yaşından sonra doktora yapmaya çalıştı. Doktorasını yaptı. Hemen öldü. Yaktan fazla da yaşamaz. <gülüyor> Hocam doktor Richard Pogal ve Türkiye'ye büyük hizmetleri geçen Hans Freyland, bir e, kredi şeyin Alman kredisinin buradaki temsilcisi. Ray Herzl EAD'de haberleşme konusunun büyük otoritesi. Bunlar hep Türkiye'de Hangi gayeyle geldiler, neler verdiler, beni ilgilendirmiyor. Yaptıkları şeyler olarak hafızalarda yaşayan lisarda. Ve Artur Hendri, onun altında da yine Halit, Taniye'de ve Özkaya Özdemir'e hatırlanması gereken kişiler olarak düşünüyorum. Bütün bunlar bize Türkiye'mizde iş adamlarından yani 16-19 iş adamını ortaya çıkıyor, o hayallerinde geçen planı gerçekleştirmelerini gerçekleştirmeleri için etraflıca çalışmalarını görüyoruz. Buna bunun detayına girmeden şunu söylemek istiyorum ki derneği kurmadan bu şahıslar biraz evvel söylediğim 1962 yılında Çınar Oteli'nde çok geniş bir dinleyici kütlesinden ki hepsi de Türkiye'nin sayılı iş adamları veyahut idarecileri özerseklerin o fikirlerini alarak o aldıkları fikirleri ilham kaynağı yapıp hak kendilerini şeye doğru derneğin kuruluşuna doğru yönlendiriyorlardı. Son kararları 1965 yılında ikinci Çınar toplantısında bu kurulmuştur. Burada artık sistem gelişmiş ve bu sistem içerisinde yapılması lazım gelenler ufak ufak ufak süreçler halinde belirmeye başlamıştı. İlk belirmesi beliren ve ortaya çıkan ana hedef orta kademe yöneticisinin kafa yapısını yönetim bilimiyle sekre idare bilgileriyle veya yöneltim bilgileriyle. Çünkü biz sadece yönetici diyoruz. Halbuki yönel, aynı zamanda kişi yöneticidir de. Yönetme gelirle olur yöneltmek ise başka yollar kullanılarak yapılabilir. Yönetilen bir adamın yöneltilmesi kolay değildir. Yöneltilen bir adamın da yönetilmesi zordur. Bu açıdan bu 10 12 kişi birleşerek Sevk ve idare derneğini kurma fikrini yüklendiler. İşte bunlar bu harekete geçtiği zaman Ford Vakfı'ndan Profesör Körgün, AILO'dan Hans Müller ve AID'den Amerikan grubundan Doktor Richard Podall, Sevk ve idare Derneği'ne finansal destekler vermeye başladılar. Bu arada öylesine beyin yıkamaya çalışıyorlardır ki, örneğin Doktor Richard Podall, ...bana kitap yazmama emretti. Ben kendisine kahkahalarla güldüm. Benim vaktim dedim ki ben kimim? Kitap yazacağım. Ben akademisyen değilim. Hayatımda kitap yazmış değilim. Nasıl kitap yazarım? Yazarsın dedi. Ve... ...dedim ki ben bu kadar kitabı yazabilmek için... ...İngilizcem bütün bunları anlamaya kafeydi. Her ne kadar bir sene kurslara gittik ama... Amerika'ya gitmiş olmak önemlidir. Dil bilip bilmemek önemli değildir Türkiye'de zaten. Dolayısıyla e, bunları okumama imkanı yok dedi. Anlamam mümkün değil dedi. Bir başka odayı açtı. Biraz evvel ismini gördüğünüz öz Özdemir. Ankara Büyükelçisi'nin son zamanlarda baş bir tercüme. Özmeğe Bey dedi sen göstereceksin o tercüme edecek kitabı yazacaksınız. Ve netice itibariyle idarecilik ve sanatı olarak 1965 yılında ilk kitapçık ortaya çıktı. Kitap biter bitmez Sevde İdare Derneği baskı altında doktor Doktorluk dedi ki buradaki seminerlerde daima Amerikan filmleri gösteriyoruz. Oyun, oyuncular Amerikalı. Problemler Amerikalı. Dekor Amerikalı. Türk, Türk seyircisi bundan ilgilenmez dedi. O zaman film yapacaksın. Bu sefer ben büst büttüm sinemadan Benim hayatımda sinemadan başka hiçbir yerde görmediğim, makarasını bile bilmediğim bir konuda görev almak benim için çok kötüydü. Bunun üzerine zorladı, senaryo yazdırdı. Belgin Doruk adamı ha, hanımın ilk kocası Türkiye'nin ilk vejisörü Faruk Kenç Bey'e para verdi. Ve niçin eğitim adlı 35 dakikalık siyah beyaz bir Türk filmi ortaya çıktı. O filmin senaryosu da şuydu. Bir seminerde hoca yönetimle ilgili konularda sorular soruyor. O seminerdekiler ona cevap veriyor, Böylece 35 dakika geliyordu. Bunları anlatmaktan şey şu. Amerikalı EYİD her tarafa büyük baskılar yapma zorunluluğunu neden hissetmişti? O kadar parayı niye vermişti? Bu hususta şu anda bir değerlendirme yapmak zorunda değilim. Elbette ki İstanbul'da çok yoğun tarzda çalışan veya arzulu olan veya problemi olduğu için problemlerini çözüm imkanları bulamayan sıkıntıdaki iş adamlarına iş adamlarını araç olarak kullanacaktı ve bunun için de Amerikan Management Association'ın tam karşısı olarak Turkish Management Association'i kurdu. Management kelimesi tamamen Amerikalılardan alınmıştır. TMDC, Turkish Management Development Center, Amerikalıların Amerikan e, Sevk ve İdare Derneği'nin geliştirme merkezinde bir unsur gibidir. Yalnız çok ilgin bir olay var. Türk Sevk ve İdare Derneği geliştirme merkezinde çalışacak olanlar şimdi sokakta iki gün kaldırımda durup üçüncü gün kaldırım mühendisi olanlar gibi değil. Bir kere yüksek mühendis olacak. İki lisan bilecek sekiz ay Londra'da Erbic, Or and Partners denilen okulda advisorlık dersleri alacak. ...oradan sertifikasını alacak, Türkiye'ye gelecek. o zaman management advisor olarak yönetim danışmanı o haline gelecek. Ama ne yazık ki biz advisor kelimesini danışman olarak tercüme etmişizdir. Halbuki bu advisor'lar danışman değil, consultant'dır. Advisor'lar sadece fikri olarak yardım ederler. Onun için legal, legal consultant diyemezsiniz legal advisor dersiniz. Fikri meşveretten geldiği için müşavir edin. Ama ne yazık ki her şeyde olduğu gibi bu hususta e, üniversiteye de ben tırgınım. Hiç olur olmaz şekilde kelimeler uydurup mesleklerin başına getirmiş koymuşlardır. Biraz evvel insan kaynakçı dediği zaman çok sevindim. Çünkü insan kaynaklarcı diye bir meslek yok. Bir gece evvel personel olanlar duvarlarındaki şey değiştirip ertesi gün insan kaynakları müdürü oldular. Tabii ki su kaynakları dediğim zaman suyun çıktığı yeri, para kaynakları dediğim zaman paranın geldiği yeri, enerji kaynakları dediğim zaman enerjinin üretildiği yeri kastediyorsak insan kaynakları dediğimiz zaman da hanımların rahmini söylemek mecburiyet İnsanlar orada ürer, orada gelişir, orada dışarı çıkar. Şimdi insan kaynaklarını böylesine bir yoğun hale getirip de bize vurdurmak insan kaynakçısından kaynakçısı demek çok daha asilce olmuştur diyebilirim. Olaya böylece <gülüyor> yanaşıldığı zaman çok değerli dinleyenlerim Kur, kuruluş Türk Sevgi İdare Derneği 15 müteşebbisle uzun uzun anlatıldığı için süratle geçiyorum. 62 yılında teşekkür ederim. 66 yılında, evet, Kur'anlar Şahap Hoca Topçu, Mehmet Mısır, Faiz Koron, Doktor İsmet Ayten Hollanda'dan toplantıya buraya gelirdi. Leşit Şerif Ege'li, Bahattin Kayalıoğlu, Ali Mansur, birkaç ay evvel vefat etti Ege'sleri, evet, kimyanın başında. Doktor Nezih Neyzih, normal içinde yapsın. Fethi Tanalı, Profesör Doktor Necmi, Necmi Tayyolu Şerafettin Eralik, Doktor Necdet Esat evet. ve Nur içinde yazsın Üzeyir Gay. Bunlar büyük emekler verdiler. Nasıl emekler verdiler? Ceplerinden para verdiklerini, ver vermediklerini bilmiyorum. Ama yoğun zaman sarf ettiler. Yerleşinceye ve tutununcaya. 1967 yılında Türksek Fedale Derneği'nde şu amaçlar doğrultusunda yenileşme başladı özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunan işletme ve kuruluşlara yetenekli yöneticiler yetiştirilmesi, mevcut sevk ve idarecilerin gelişmelerini sağlayıcı çalışmalarda bulunulması, problemler içerisinde çünkü kurum kuruluşlar. Türkiye'de sevk ve idareci ihtiyacının karşılanması sözde geliştirilecek, yetiştirilecek. Bir tarafta işletme, işsarda enstitümüzden çıkanlar diğer tarafta enstitüye girip de orada o derslerden alıp kendisini geliştiremeyen birçok insanı da böylece bir yol göstermek imkanını sağlandı. Yönetim problemlerinin çözülmesi gibi konularda araştırmalar yapılması ya da yaptırılması biraz evvel biraz evvel bir arkadaşımız dışarı 1963 yılında dışarıdan getirilen bir uzmanın konferansından bahsettiler. İşte bu misyon Sevk İdare Derneği'nin kuruluşundan beri kaynak getirecek, kaynak yaratacak, kaynakları yürütecekti. Sevk İdare konferansları, kurslar, seminerler, düzenlenecek ve aralar yerine yetiştirilecekti. Dolayısıyla ilk kuruluşta Sevk İdare Geliştirme Merkezi rahmetli Fahir Özsoy tarafından oluştururken Mustafa kardeşim 1966'da tarafında da oluşturulmuştu gibi bir e, sürücü lisan da bulundu. Ben şey oluşturdu mu? Yüksek geliştirme merkezine oluşturan fahiş Öz Yüksek mühendis fahiş örs Yalnız fahiş örs tamamen mühendis olduğu için tamamen e, teknik konularda olduğu için eğitime fazla önem vermeyen bir kişiydi. Bunun için Seyfi İdare Derneği'nin eğitim geliştirme merkezi, eğitim faaliyetlerini maalesef geliştirme merkezinin içine aldı Tamamen eğitim şubesi dendi ve Seyfi İdare Geliştirme Mer Merkezi olarak kendisine bağlamış oldu. Özellikle Seyfi idarecilikle ilgili kuruluşların desteklenmesi ve sekreter çağrı yayınlar yapılması amaç olarak belirli. Yalnız dışarıdan gelme gelebilmesi için bugünkü gibi Sabahtan akşama kadar eğitimler yapılmıyordu. Saat dört akşam yedi arasında eğitim yapılıyordu. O da Hilton Oteli'nin giriş katındaki sonradan halı Göz'e yapılan salonda yapılırdı. Türk Seyfi İdare Derneği orasını yürütürdü. Yüzlerce saat, yüzlerce eğitim yapıldığını şahit olan bir arkadaşım. Yurt dışında Seyfi İdare Dernekleri ve eğitim kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği haline gelecekti Oralardan isteyen firmalara danışmanlar getirilecek, isteyen firmaların problemleri yurt dışında analizler yola kaptırılacaktır. Vaka metodunun kurulmasının arzusu ve bunun için de İşletme İşsatı Kemal Tosun Hoca rahmetli Kemal Tosun Hoca'mızın destekleri ve diğer arkadaşlarının destekleriyle Türkiye'ye hayatiyete geçirilmesinde gerçekten Türk ve İdare Derneği fevkalade önemli bir valiyette bulunmuş yaşayan bir kişi olarak gösteriyorum. Kurumsal gelişme bakımından şunları görüyoruz. Yurt içinde ve dışında birçok kuruluşları yakın, yakın ilişki kurulacaktır. Özellikle Amerika. Ikincisi kamu ve özel sektörde ayrımı yapılmaksızın yöneticiler geliştirilecektir. Işte bu bu bakımdan üç aylık kaymakamlık kurslarında bizler de gidip o şanslara bir takım seminerler, kurslar, e, konuları, işler üzerine girmiştik. Seminerler yapılacaktı. Çeşitli yurt sorunları da, çeşitli yurt sorunlarını tartışıldı. Kongreler yapılacaktı. 300 kişilik, 500 kişilik kongreler kurdu. Türkiye'nin yönetimsel sorunları nedir dediğimiz zaman 450 kişi katıldı. Çalışma grupları yapıldı. ve o projeler, rapor olarak çıktı oldukça önemliydi. Fikir teatisi, fikir alışverişi, çeşitli sektörel amaçlar içerisinde sıkıntıları ortaya koyacak unsurlar olarak karşımıza çıkıyordu. Pek çok kuruluşun e, müşavirlik hizmetlerinin verilmesi idi. Bu arada yine bugün maalesef niye yapılmıyor bilmiyorum. 1977 yılında biz Türkiye'de özel sektöre Ücret Araştırması kitabını hazırlayabildik. 70 firmanın iştirak ettiği 70 bin liradan aldığımız bilgilerle, 78 ünvanı genel müdür yardımcıları dahil, tanımlarıyla, primleriyle, elde edilmesi lazım gelen menfaatleriyle, nasıl ölçü yapılacak şekilde, işte 1977 piyasa ücret araştırması her sene bu çıkardı, fakat Sekmenleri Derneği gitti. Ücret araştırmalarını şahıs patronların kendi kafalarının arzularına kaldı. Dolayısıyla bu hizmet de çok önemli bir hizmet olarak Sevgi İdare Derneği'nin karşısına şeyine karşına çıkmıştır. Seminerlerimizin 9 yıl 1025 seminer 21.012 bin, bin kişi eğitilen katılımcı. Bu her biri ki Türkiye'de ilktir. Bu da ilktir. Yani böyle bir düzenleme ilktir. Tabii yabancı memleketlerden alınmıştır. Fakat Türkiye'de dağıtılan amacı, yeri, hocası, konuları niye gidilmesi lazımdır diye bahsedilen seminerlerle ilgili sistemsel broşürler bu e, verilmiş olan seminer, seminerleri, dağıtımları, broşürlerle yapılması bir emek olarak ortaya çıkıyordu. Daha sonra bunun her seminer için dağıtılmasının maliyeti arttığı için 1970 yılından 71 yılından sonra da 6 aylık kataloglar çıkartmaya başladık. Burada o 6 ay içinde yani Ocak-Haziran kataloğu 77 yılının bu Haziran içinde hangi gün, nerede hangi şehirde, hangi saatlerde, hangi konular işleyeceğine dair düzenli bir sistematik içerisinde broşürlerle iletişim sağlanması ortaya çıktı. Hiçbir şey olmadıysa bugün, üç günde bir çatır tiyatrosu gibi kurulan danışmanlıklar şunu alıp doğru dürüst de, dağıtmaya başladılar. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz sistemde Ankara İzmir, Adana, Bursa, İzmir'de birer temsilciliklerimizin olması Sevk ve İdare Derneği'nin geniş kollar içerisinde, haklı veya haksız, yeterli veya yetersiz, 51 kişilik profesyonel, hepsi dışarıda okumuş, hepsi dışarıda belli sürelerle kurslar almış, kimisi uzman, kimisi müşavir ünvanı ile gelen arkadaşlarla hiç olmazsa az da yetkili olsalar bilinçli insanlar olarak. Endüstrimizin karşısındaydılar. Organlarımız önümdeki bir beş dakikalık zamanım var. <gülüyor> Organlarımız şuydu. Genel kurulumuz vardı. O zaman bin küsür üyemiz vardı. Bin küsür üye yüzde doksan genel kurullara gelip seçimleri yaparlardı. Yönetim kurulumuz vardı. Bunlar ayrı bir kere toplanırlardı. Başkan ve başkan dahil olmak üzere dokuz kişi vardı istisna yoktu. Hastalık hariç hiçbir kimsenin devamsızlığı bahis konusu olamazdı, olmazdı. Denetim kurulu vardı. Dernekler e, Kanunu'na göre hareketleri olurdu. Ve dün şeyimiz organizasyonumuz şuydu. Genel kurul, yönetim kurulu, genel müdür. Genel müdür altında Sevgi idarenin genel sekreteri, onun yan onun yanında ko koordinatör Sonra eğitim bölümünün başındaki zat, yönetim müşavirliğin başındaki zat ve araştırma bölümünün başındaki zat olmak üzere ayrılmış bir sistematik olgular içinde. Bunların içerisinde yapılan çalışmalarda yayın en çok şeyimize giden tara oldu. Yayınlardı ve üniversitemizin yönetim ya da organizasyon dergisinden çok önce sevgi idare dergisi olarak bugün hakikaten hala aranan çok kıymetli yazıları içinde bulunan bu dergide her ay zaman çıkarırdı. Ne kadar enteresandır ki şu dergide çok sayın Tamer hocamın doçentlik zamanında yazdığı çok güzel bir makalede elime geçti. Hemen bunu aldım geldim. Biz hatıralara fazla düşün olan arkadaşlarımız. Seyfiye idare eğitimi eğitimi ile ilgili hususlarda yapılanlar işte 76 başından kadar yapılan eğitimler bize daima e, idarecilik ve seyfiye idarecilik konusu, konusunda bilgilerin aktarılması ve yerleştirilmesi. Bugün hala yüzlerce arkadaşımızdan usta başından kormenden hala hala işaretler aldığımız, mektuplar aldığımız, tekrar o günleri dönsek diye anılarını aldığımız günlerin hatırası olumlu bir şekilde yaşıyor. Bu da Sekre idare Derneği'nin sayesinde bizler için olmuştur. Dernek her işletmeye yöneticiye açık açık olanların yanı sıra kur kur kuruluşlarıyla özel seminerlerde hizmet içi eğitim dediğimiz olaylardı. Zaten hizmet içi eğitim dediğimiz olayda 657 yüz sayılı devlet memuriyon kadro ka şeyinde, kanununda da e, draftı tarafında yaz, yazılmıştır. Hizmet içi eğitimi olmadan dışarıdan bir takım e, seminerlere insanların katılmalarının onların beyinleri yeteri kadar formatlama şansına sahip olma imkanını bize vermediği için mutlaka İmplantı dediğimiz, endüstri içindeki e, çabalar dediğimiz olaylarda da SEK idare Derneği'nin unutulmaz hizmetleri olduğunu söylersem. Biraz evvel söylediğim, işte şu, kusura bakmayın, 80 yaşında belgisayarla oynayan bir insan, bir takım hatalar yapmış olabilir. Düzünlerde bana. Evet, 9 yıl 158 başlık, 2025 seminer 2012 karar piyasa ücret araştırmamız şu şeylerle ilanlarla mahsus ilanı koydum ki görülsün diye piyasa. ve o günkü parayla 20 bin liraya satıyorduk bu şey yani bahsettiğimiz 1977-78'in parasından bahsediyorum. İşte orada şeyde etiklerde yapılanlar tarifler sorumluluklar dışarıdan alınan maaşlar kendisinin kaç alınamacağına dair maaşlardı araştırma geliştirmemiz yapısal sistemsel yöntemsel ve de iş olmak üzere müşavili firmamıza yapılırdı Fon görevlerden bahsettim. yurt içindeki konu kuruluşlar bakanlıklar yani söylersem biraz utanacağız bakanların eğitimi girdiği günleri yaşamış bir arkadaşınız <gülüyor> Sanayi Bakanı Maliye Bakanı maliye Bakan yardımcısı Genel müdürleri hatta hatta hatta ...bir ay süreyle İstanbul diye valiliğinde İstanbul vergi dairelerini müdürlerine eğitimler yapma günlerinin zevkini yaşamak başka bir hasrettir. Nedense rahmetli Özal'dan sonra bunlar kesildi. Adını veriyorum. Çünkü emeğimizi ortadan kaldıran çabalardandır. Kim beğenmese beğenmesin böyle bir dağmeye yedi, yedikten sonra da yavaş yavaş da etrafını getirdi yolcular olduk. Dışarıda ki kuruluşlar bugün bir böyle bir dernek yok. Dünya Şekli İdarecilik Konseyi ile yürüttüğü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile uluslararası çalışma teşkilatıyla, iktisadi işbirliği kalkınma teşkilatı ile milletlerarası kalkınma art for part'larla Federal ve Alman Ekonomik İşler Başkanlığı'yla, Erbikor ve Hartners'la, Sevgi İdare Ezzetlisi İngiltere ile Finlandiya'da Rostor, Rostor müşavirlik firmasıyla ve Amerika'da da ile çok yakın ilişkiler bunlar ve oradan getirdiklerini burada etrafa gücü yettiğince, parası yettiğince yapmaya çalışan bir derneğin hayatıyla. Şu anda karşı karşıyayız. Ve son ifadem de şu. Bugüne kadar çıkarılmış ııı e, başlar işte malzeme idaresi işletmelerde tesisli mali idare sevilen noktaları sevk ve idare etme bir ilim mi yoksa bir sanat mıdır? Çağdaş toplu pazarlık. Ferdin Koyu kardeşimizin babası tarafından tercüme edilmiş. İdarecilik ve sanatı. Sevk ve idarecilik Türkiye'nin kalkınmasında temel unsur amaçlara yönelmiş sevk ve idare gibi. Önemli kitapçıkları evet, da raflarımızda hatıralarda kalıyor. Evet. Ve unutulmaz işte fonksiyonlara göre örgütlenme makalesi ve yanımızda Bir Profesör Kamil Teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı yaşamlar dilerim. benim bir sorum var. O 21 bin 12 kişi katılmış. Evet. Ben dahil miyim ona? Evet. Herhalde. Ozan <gülüyor> meselesi. Evet. Benim sorum şu. Evet. Sevgili Ergün Hocam, çok dikkatli dinledim. Çok şey de öğrendim. Şöyle bir şey canlandı kafamda. Yani dediniz de siz açık açık tartışmak lazım falan diye. Ee, geriye doğru baktığımızda günün terminolojisini kullanarak söyleyeceğim. Yani bir üst akılın tasarladığı bir oyunu mu biz burada oynadık acaba gibi bir şey benim kafamda canlandı. Yani siz hani söylemek zorunda değilim falan dediniz de o girmekte şart böyle kafamda öyle bir şey canlandı doğrusu isterseniz. Sevgili hocam eğer olayları parça parça dağılmış olayları bir araya getiren ve bir resim çıkartmaya çalışırsan 2000 bin kişinin günde 8 dolar harcılığla bir yıl, bir buçuk yıl bir yerlere gönderilmesi. Onlar buraya geldikleri zaman onların istenilen noktalarda görev almalarının sağlanması. Tarımdan sanayiye geçmek zorundayız ifadelerini parçasıyla tarımın sanayileşmeyi geliştirmeye kalkmak arzuları Sanayi geliştirirse problemlerin çıkacağı ve bu problemleri halletmek için insanların bilgili olmaları lazımdır. Bu dayanı dayanarak da insanların eğitilmeleri gerekli hususunda karşılığı olmadan bir takım şeyler verilerek yapılması ve zorlan bazı kişilere bazı işleri empoze edilmesi gibi hususları yan yana birleştirdiğimiz zaman ortamda ortaya çıkan bilmecedeki resim bir üst aklın varlığını düşündürüyor. <Gülüyor> Teşekkür ederim. Abi, çok güzel bir cevap. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi... <Gülüyor> müthiş. Tabii Ergun Hoca'nın, affedersiniz Sen ben mı? bir şey girdim bir kraliyet mensubu olduğunda bilen yok herhalde. Ee, Arnavutluk Kralı, Kral Zogo'dan gelen bir asalet ve eee olayları yukarıdan görebilme. Belki siz istemiyordunuz böyle bir şey ama ben dayanamadım onu söyleyeyim Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir bir de. Biz e, hep Koyraz'ın yaptığı ilk çalışmaları olarak onları biliyoruz. E, ama yani e, hatta e, mı yapıyoruz? Evet. Şey, yani Ali San Koyraz. Ali San Koyraz. Evet, Türk Sevdalı İdare Derneği çok kıymetli arkadaşları, Ali San da bunlara dahil. E, içinde barındırmış, onları dış devletlere göndermiş, yetiştirmiş, unvan. Ve e, emeklerini geliştirecek imkanları vermiş yerdir. Ama ne yazık ki bizim milletimizde nankörlük çok öne geçtiği için Hı. bu arkadaşlar Sevgi idare Derneği şemsiyesinin altında yaşarlarken talepleri kendilerinden gelecekmiş gibilerde, kendilerine al, kendilerine de menkul değerleriyle yalnız başlarına çalışmaları ortaya çıktı. Piyasa ücret etiklerini Poyraz ilk defalar yapmıştır. Buradan alınan belgelerle sonradan müstakil çalışmaya başlamıştır. Sonra yönetim merkezi diye Mehmet Özcan Bey'in belki onu da hatırlıyorsunuz. <gülüyor> Mehmet Özcan Bey'in Evet. Mehmet Özcan Bey de aynı minvar üzerine vefat etmişten arkasına konuşulmaz ama benim mesleğim insan mühendisliği olduğu için ben soyut kavramlardan hoşlanmam. Benim somut somutsaldır. Somutla somutla ölçülemeyen hiçbir şey benim için bir mana ifade etmez. Bu Mehmet Özcan Bey Amerika'dan döndü. Eğitim baktığı tarafından parasıyla okutulmuş. Kendisi Bahriyeli Bahriyeli'ydi. Döndüğü ve işsiz görürken Ferdin Hoyin Bey'le biz bir öğleden sonra akşam üzerine dolu bir salonda oturup konuşuyoruz. Geldi ve Ferdin Bey'i bir yerden tanıyormuş. Kendisine dert dertlerinden bahsetti. Bunun üzerine işsiz olduğunu gördüm. Çok der, güçlü bir beyin olduğunu hissettim. Hemen yukarıda genel müdürümüze çıktım. Ben yardımcısıydım. Ahmet Ramazanoğlu bir evreniye. Dedim aşağıda bir zat var. Onu benim enişe ne yaparsan yap dedi. Ve arkadaşımızı işe aldı. Kendisine de istihsal konusunu, üretim konusunda seminerler hazırlamak üzere çalıştırdı. Çok yoğun talepler oldu. Ama bu talepler Türk Sevk İdare Derneği'nin şemsiyetinden gelen taleplerdi. Şahıs da burada elbette ki büyük rolü vardı. O da kendisini kendisinden... Ee, kaynaklanan bir şeyle ayrılacağım dedi. O da ayrıldı. O da Sevgi İdare Derneği'nin arkadaşlarımın emekleriyle hazırdır. toplanmış olan notlarını aldı götürdü. Üzerine kendi şeyini bastı ve satılıyor. Bunun gibi tüm Sevgi İdare Derneği kendi içinden vuruldu. Işte o Poyraz da öyledir. Türk Sevgi İdare Derneği'nin diğerleri şeyleri de öyledir. Bunların hepsi anadır. Bu anadan doğum yapılmıştır. Hiç olmazsa Türkiye daha da evet. geniş bir çeyde bu insanlara sahip olmuştur. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet başka soru var evet, mı? dönemde Toda ile ilişkileriniz orta Doğu Anadolu'da, Samsun'da, yani, yani işbirliği, birlikte hareket ettiğiniz yani, güzel bir zaman oldu. ile şeymiş şu. E Türk sevdiği, Orta Doğu Meydarisi Enstitüsü organizasyon ve metot uzmanı yetiştirme gibilerde bir misyonu da vardı. Organizasyon metot uzmanlığı ayrı tekniklerle yetişmiş, ayrı bakış açılarıyla müesseseyi santim santim ölçen bir nevi e, yönetim Danışmanlığı, yönetim müşavirliği gibi sanayideki müşavirler gibi, onlar da amme sektörünün içerisinde yapılan hizmetlerde ortaya çıkan yerimdi. Dolayısıyla onun şeyin amme dersi enstitünün organizasyon, metod kursları kursları uzun süre yardımla, bizlerin yardımıyla devam etti. Fakat sonradan Fikret Arık Bey'in rahmetli Nurcu Beyasının Kenan Kenan'ın ayrılması diğer arkadaşlarımızın da yaşlanmaları orayı yüksek okul haline de getirdi ve ondan sonra da şeyimiz kapandı. Bir şey daha sonra. Tabii elbette. Eee arşivi var mıydı e, derneğin? Yani sizin kişisel arşivinizden? Ay, e, evet, de, e, raporlara ulaşmak ya da diğer dokümanlara. Efendim uzman... bir zenzedeye uğradı. Aniden kapandı. Kap kapanın elinde kaldı. Bütün belgeler nerede olduğu benim. Maalesef. Iıı kapanma sebebini de çok tevatür vardır. Onu da bir iki dakika anlatmak isterim. Fındıklı ana caddeyi biliyorsunuz. Orada şimdi işte oryahan genel sigorta, halk bankası gibi şeyler var. Bir aşırı solcu bir sendika o caddede hiçbir firmanın içine giremiyor. Onu da sendikal faaliyetlere girmek istiyor. Sevgi İdare dermiyin 1979'da 78'den sonra bir arkadaşımız tarafından yönlendirilmeye kattı. Mali muzayaka içindeydi, sıkıntıları içindeydi. Çalışan sekiz kişi bir köfte ve ek öğlenle verilmesi lazım gelen bir köfte bir ekmek için sendikalı oldu. O sendikalı oldu, sendika caddeden içeri girdi. Girdi ve SEVK İdare Derneği'ne iyiyen hiçbir program yapamazsınız dedi. Biz BOLA avantta seminerle, biz arkadaşlarım ben yoktu e, avantta seminerler yapmak için insanlar oraya topladı. Bombalayacağız, semineri dağıtım derneği. Ve dolayısıyla SEVK İdare Derneği e, Amerikalılar da artık teknik yardım olarak Beyrut'a kaymışlardı nemasını alacağı imkanları, kendi imkanları da kullanamadı ve yavaş yavaş yavaş dağıldı. Dağılırken bütün malını mülkünü de birilerine verdi. Kime verdiğini bilmiyorum. Hı. Derginin bütün koleksiyonu ama birkaç üniversitede var. Oradan bir miktar izlemek mümkün. Olabilir. Arşiv kadar <gülüyor> ama yani Çünkü orada faaliyetlerin duyuruları var onun içerideki gelişmeler var dedi gösterdiğimiz makalede olduğu gibi işte Selçuk Üniversitesi Araştırma Merkezi'nin konu var. Yani komple 121 sayıda toplan. Evet. Eee o arşiv eee bu var. Arşiv arşivden var herhalde. Eee o arşiv Olabilir. ulaşılabilir durumda. Saygı takdirler. Buyurun hocam. Bu sahada eee sen bunun millenist <gülüyor> cephe bu anlaşma karşıtı bir mantık Efendim buna kesin bir cevap vermem güç. Yalnız Mehmet Mısırlı gibi Mısırlı trikoların sahibi ee, Şahap Koca Topçu gibi şişe camı genel, şişe camın genel müdürü. Ee, Eczacıbaşı'nın Gülent Eczacıbaşı'nın müredinde. Bunların bulunduğu yer yer Elbette ki o tip insanların, o düşündeki insanların e, hedef olarak seçecekleri yer olmalıydı. E 8 de insan vardı. Bir köfteyle, bir, de, bir, et, bir de, da, e, de, ekmeğe de gide gelmeye razı ettiler. Ama tabii onların bu razı edilicinde maalesef o sırada onların başında olan arkadaşımızın dirayetsiz yönetim e, düğüğü, hareketi onları senelerce birikintilerle meydana gelen rahatsızlıklarını kusturdu. Ve ondan sonra patladı. Bu bir soruyla devam edelim. Şimdi bahsederken eğitim verdiğimiz gruplara 20.000'den fazla şahıstan bahsedeceğiz. Evet. Ama içerisinde kaymakamlar var, İstanbul'da vergi dairesi, onlar Seyfi İdare mi? Hayır, o, onlar onlar Maliye Bakanlığı Bakanlık düzeyinde üst kademeleri Maliye Bakanlığına bağlı kurumlara ve de Hava Kometri. Şahsi komikleri. eğitimlerimiz. Evet. Onlar şahsi eğitimlerimiz. Benim tarafından verilmiş ama dernek tarafından müsaadele gönderilmiş. Tamam. Şey sormak istiyorum aslında. Hani Sevgi ve İdare Derneği hani, bu eğitimleri yaranken ya da gerçekleştirirken bu yirmi ne kadar özel sektörün ne kadar kavuyu temsil eder? Öyle o öyle yok. Bir ama herhalde yani evet. yüzde sekseni çünkü özel sektör. Özel evet. sektör. Çünkü Ankara'da senede birkaç katlar da orkan ödüldü bu bulvar kavasları, hani, o da ne kadar bir eğitim onun için orada yapardı. Ee, onun dışında İzmir, İzmir'de İzmir'deki özel sektörde. Afvizansız belki biraz yoğun hocam. O yüzde seksenin içerisinde hani Türkiye'de işte holding tipi yapılamalar, hani ana sermaye grupları var. Oradaki dağılım nasıl? Hani sizden koç, sabancı mı diğerleri mi gelip eğitim talep ediyor yoksa hani ticaret odası ya da sanayi odası ile ortaklaşa bir şeyler mi var? Ya da bireysel hani orta düzeydeki bir ölçekdeki firma sahibi geliyor mu nasıl? Dışında, odası ayı, şıkır, sağ da, ticaret odası, sanayi odası, bu gibi odalar bize bir saniye ya da bir kuruş destek olmamıştır. Bu Sevgi İdare Derneği'nde çalışan arkadaşların şahsi davetleri, arzuları ve yarattıkları <gülüyor> sevilme bilgisayar değerleri itibariyle sağlanan bir ağ olabilirsiniz. Yoksa... Ama bu arada derneğimizde mesela T grup çalışmaları yapardık. Çok iyi bilirsiniz. Sa Sadi Gençler yapardı. Yalova'da onlar buraya dahil değildir. Onlar çok özel eğitimler olduğu için bu normal broşürlerle davet edilen insanlarla yapılır Ama özel anlaşmayı yapılandır. Ayrı bir grup olarak düşünüyorlar. Yalova deyince yine merak ettim. Yalova'da kime yapıyor? her me me mekan olarak, me evet. olarak Evet. Olarak. Evet. evet. evet. evet. Birçok arkadaşımız bilmem biliyor mu? T grup çalışmaları. var. Evet. grup çalışmaları evet. iştirakçilere hiçbir konu verilmez. Sabahleyin girerler. Günaydın derler birbirlerine bakmaya çalışırlar evet. Konu yoktur. Tartışma da yoktur. İşte oradan birisi diğerinden bir gıcık alırsa Niye bana öyle baktınızlar? İşte yavaş yavaş patlamaya başlar. Ama çok dirayetli sadece Gence Rahmetli hocamız bunu bir hafta devam ettirir. İnanır mısınız? O, o kadar sinirlenip o kadar üzülüp psikolojik baskı altına girip pijamasıyla otelde salona inen insanlar çok olmuştur o seminere katıyanlarda. Ağlayanlar çok olmuştur o seminerlerde. İlginçti. Bunlar hep e, Serhep İdare Derneği'nin ...çok değerli, rahmetli veya çok değerli üyelerinin Türkiye'ye getirdikleri birer çiçek olarak hala hatırlanıyor. Hocam, çok teşekkürler. Çok aydınlandık gerçekten. Hali hazırda faaliyeti devam eden TÜSSE'ye de, zannediyorum o da 70-80'li yıllar. O zaman bir ilişki oldu mu veya kamu bu faaliyetten bu derneğin faaliyetini etkinin kendi mi yapmaya başladı? Yok. TÜSİDE'nin TÜSİD kurucusu, yapıcısı, Türk Sekre İdare Derneği'dir. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıyla ile İdare Derneği'nin ilgilileri, ilgilileri ve bir de arada bir maliye bir araya gel gelmiş ve TÜSİDE'nin kurulmasını sağlamışlardır. Plan, proje ve ilk çalışmalar TÜSİDE İdare Derneği. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bilmem biliyor musunuz? Necati Zincir Kıran isimli bir gazeteci vardı. Evet. Necati Zincir Kıran, bugünkü TÜSİAD'ın kurulmadan evvelki günlerinde Sevk ve İdare Derneği'nin üst tarafına gelir, birkaç kişiyle gazeteci sıfatıyla oturup konuştuklarını ve TÜSİAD hayatta yokken konuştuklarını bilirim. Ona da Sevk ve İdare Derneği'nin çatısı şahit olmuştur. Çok teşekkür ederim. ile ilgili bu bilgiyi mesela belki bu kadar şey değil ama dergide bulabilmek olur. <gülüyor> dergide bulabilmek olur. Üst evi kuruluşu ile ilgili inşaatın fotoğrafı falan gibi. Evet, evet, evet, evet. Yeni bir soru var mı? Aslında parça parça verildi ama işin başlangıcı da üst akımı çok planlı, programlı, güçlü bir giriş. Ama sonda böyle sanki arkadaş grubunun gayretlerine kalmış biraz daha zayıflamış bir yapı yani o halden bu hale geçiş yani doğal bir süreç mi yoksa okurucuların beklediği şeyler olmadı mı yoksa o artık gerek kalmadı mı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Efendim çok eee zülfiyare edilen sınırın <gülüyor> içerisinde konuşuyorsunuz. Eee <gülüyor> şimdi sevgi İdare Derneği'nin üç geliri vardı. Dışarıdan gelen krediler falan onları bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi müşavirlik hizmetleri, ikincisi işte haftada bir ayda bir günde bir yapılan eğitim, eğitim gelirleri, üçüncü de dernek üyelerinin gelirleri. Tabii burada en önemli kaynak müşavir, müşavirlerin kaynağı. Bizim müşavir arkadaşlarımız bilgilerini Türk toplumuna Türk sanayiyle, Türk çalışma hayatının şartlarına uydurarak yapmak yerine kendilerini İngiltere'de, Fransa'da veya Amerika'da ki patronlarla karşı karşıya olan insanlarmış gibi hareket ettiler. Dolayısıyla birçok firmada yapılan sona doğru, ilk baştakileri söylemiyorum, sona doğru yapılan çalışmalar maalesef üzücü neticelerle ortaya çıktı. Mesela Türk Ticaret kartvizit, yılbaşı devrilci firması. Orada bir araştırma yaptım. Güzel şeyler bunlar. Bilinmesi lazım. Bir araştırma yaptım. Genel müdür Abi. İki tane genel müdür yardımcısı var. İkisi de küçük kardeş. Kardeşlerden bir tanesi Harvard'da okumuş gelmiş. Dolayısıyla o kardeşin ağabeyimin yerine genel müdür olması kadar taatlı doğal, kız kadar gerekli bilgi bakımından da başka hiçbir şey olamaz. Bizimkilerde onu verdiler. Ama bir abi küçük kardeşinin emri altına girip kendi unvanını küçük kardeşine vermeyi Türk toplumu hazmetmez. Ve orada aile dağıldı birbiriyle. birbirlerine gıpta gıpta geldi Türk e, şeyi ticaret işte bunun gibi de hatalar affedilmez hatalar yaptı. şunu bilemedik her doğru uygun değildir her uygun da doğru değildir her doğru uygun gerekli değildir her gerekli de her zaman doğru uygun değildir her gerekli doğru ve uygun her zaman dozajında değildir bunun arasındaki ilişki, ilişkiyi kurmadığınız takdirde en halisane düşünceleriniz dahi patlama yapar. Buna duyga prensibi diyoruz biz. Doğru, uygun, yeterli, gerekli, ahirki. Duyga prensibi. O bakımdan bizimkiler doğru yaptılar. Management olarak doğru yaptılar. Ama Türk tahsilsiz patronun, patron ailesine ait firma için uygun değil. Bütün şeyimiz duygu prensibinin dışına çıkmakta olmuştur. Hata. Ne derseniz orada. Cumhuriyetimiz de böyle oldu. Demokrasimiz de böyle oldu. laikliğimiz de böyle oldu. Evrenik ölçüdür duygu. Doğru, uygun, yeterli. Yani dozacında ve gerekli. Ki ahiretçisizlik. O da vücudun temeli. Bütün organlar hem doğru çalışır, hem vücudu çalışır, hem de evet. gerekli çalışır ve ahirettir, sağlıktır. Bunlardan bir tanesi bozulduğu zaman maalesef sağlık ortadan kalkar. Demek değil. Evet. Siz muhteşem bir cevap verdiniz yine. Ama bizim nefesem bir şey daha ekliyorum değil mi bu söylediğinizde. Son kısmıyla bir gibi kısmı yöntem. O tırnak içerisinde tabii Hoca'nın güzel bir üst aktardırmış aklı aktardır. yalnız. Fazla abartmama. Şu anlamda söylüyorum. Amerikanlar bütün bu yine Ergun Bey'in çok hassas kelimeler seçerek verdiği cevaptaki o birleştir, ortaya bir resim çıksın. Kısa resim, böyle merkezler, yanlanmış, büyük dehalar, burada oturmuş, Türkiye'ye gidelim. bunlar yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olay şu. Bir kere sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı düzeltmeye çalışıyorlar kendilerine. Bu bir, bir kere bunun farkında olanlar. Türkiye'ye özgün, herhalde hiçbir şey yok. Ee, İki, Amerika'nın sihri burada. Amerika'nın tırnak içerisinde, hadi yine tartışmalı bir kelime kullanayım. Amerika'nın emperyalizminin sihri burada. Mesela İngiliz emperyalizminde olmayan bir sihri bu. Kendiliğinden koordine bu insanlar. Yani o bir tarafta forcunun ne yaptığını bilmiyor. ilgilenmiyor. Ama bir şekilde aynı sası çalıyor. Ortada bir büyük plan falan yok. Tek plan varsa Marshall'daki dört tane puan Bunları düzelteceğiz. Bunlar hepsi Avrupa oluyor. Savaştan sonra. Onun için öyle büyük bir planlı şey yok. Podol'la George Washington Üniversitesi'nin sözlü tarih arşivinde Podol'da yapılmış bir sözleşme, şey, söyleşi var. Hmm. Evet. O bende var. Size e-mail'i verirseniz gönderirim. Yani size de anısı, var. anısı var. Şimdi orada Podol diyor ki e, soruyorlar işte, ben, bir, şeyde. bir yerde diyorlar ki peki bir yanlış yaptınız mı? Çok samimiyetle şöyle diyor. O kadar sene geçmiş, o da yaşlanmış. Tarihi 90'lar falan olabilir. Hmm. Diyor ki biz bir şeyi göremedik. O gittiğimiz yerlerde özellikle o Türkiye'de şey devlet önemliymiştir. Biz bunu göremedik devletin önemli olduğunu. Ha, şimdi adam anlamış ki o demin dediğiniz gibi Amerika'dan senin alın Amerika'nın devletsiz ortamından alıp bu memleketin o devlet ağırlıklı ortamını gazladığı şey tutmuyor, yapışmıyor. Eee dolayısıyla yani bu adamın naibetesini de gösteriyor ve o üst planlamanın olmadı. o ameliyat öyle yetişmiş, devletsiz olur bu işte, devlet olursa kötü bir şey, onu arıtmak lazım bu iktisadiyatın gelişmesi için. Forkçuda adam öyle düşünmüş, Rockefeller parayı verirken, Boğaziçi'ne şuraya buraya, Robert Kadık, o da öyle düşünmüş. Bunlar düşünmeden, şimdi konuşmadan birbirleriyle ortak düşünüp, ortak hareketleri üretmişler. Yoksa o yok valla. Ya yani ben çok aradım. Değil mi? <gülüyor> yok ulan. Bu olmasın da yani çünkü ben başka memleketlerde arayanlara da baktım. Onlar böyle çok büyük bir planlamayı ama bir ortak yetişimin verdiği bir düşünce biçim. Çok kurum sanmı artık. Usta abi. Küçücük sekvi idareye ilgili bir anından söz edeyim. Hocamın bahsettiğine benzeyen bir şey, bir aile çirkinmesinde geçen bir oğlan. Biraz önce Tamer Hoca e konuşurken başladık, ve sonunu yitiremedik. Başka şeyler karıştı. 1978'de sanıyorum, benim çok sevdiğim bir arkadaşım Amerika'dan yüksek lisans yaptı, geldi. Rollins College'da oldu falan, ilk e, patron çocuklarından biri. Ee, ve burada da işte sekbe ile çalışacaklar, işte bir takım şeyler yapacaklar, değişecek, işte, işte elektronik şirketi, işte İstanbul'da geldiler, tabi karışıyorlar vesaire. Ee, Amerika'daki gibi açık sistem bir ofis yapılsın, işte efendim oda, şeyler odalar olmasın, babana rahmetli Ömer Amca da diyor ki ya burası Türkiye, olmaz bu. Hayır hayır açık sistem, hakikaten açık sistem, ofisler yapıldı. Üç ay sordu varlar öyle. E, tam çok iyi hatırlıyorum ben, işte e, nescafenin falan olmadığı dönemler, e, yokluk zamanları veya çarşamba günleri öğleden sonra maçlar var. E, işte, patronun adasında televizyon var, maç seyrediyorlar, bütün herkes orada 70 kişi çalışan patron nescafe istiyor. Herkes patrona geldi bana da ben söylüyor. İşte bilmem şu oldu, bu oldu, kapandı. Çünkü bizde daha o açık iletişim hala 2015'te yok. Biz patron yıllar alıyoruz ki aşağılara mümkün olduğu kadar konuşmayın çünkü üçüncü nesil geldi şimdi ben aile işletmelerinde görüyorum hatta oradaki ustabaşı ona bisiklet binmeyi öğretmiş yok ben şimdi diyor işte biraz üzücü bir durumca uzun kısa pantolonlu halim biliyorum gelmiş bana patronluk taslıyor burada diyor veya ne bileyim hadi gel diyor kılıç çatalım diyor çünkü biz onda bir öğrenilse deyken kılıç çatal diyor. Sonra hiç yetişmiyor ya yani diyor beraber patronla oyunu indirip diyor o zaman diyor düşürseler diyor yani açık bir yetişim falan yapmak için daha yetmişlerim rakip şimdi bile zaman zamanları şey bulamıyoruz bazı yerlerde kapatıyoruz çünkü profesyonel yönetim veya ne bileyim Amerika'daki yönetim gibi değil işte insan davranışlarında daha çok çok kademe ler atlamamız lazım herhalde diye düşünüyorum üç ay sonra duvarları örmüşlerdi onu hiç unutmuyorum o hikayeyi. Teşekkür Hoş, Hoş bir hatıra ile sonda <gülüyor> olalım neyse. Şu anlara vermeyeceğiz. Buyurun. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Derneğin yönetiyor. Faaliyetler genelde Amerikan orijini alhamdolunuz yani kadarıyla. Bu Amerika'daki bitkilen elbise Türkiye'ye uymadığında ve bu anlaşıldıysa acaba bir de elbise doğaya çevre Japonya'dan bir şeyler alabilir miyiz? Hindistan'dan alabilir miyiz? <gülüyor> Çaba içine girilir mi? <gülüyor> evet. Genel, Değerli dostum, ben koç grubunda uzun yıllar görev yaptım. 2000 yıllar koç grubu için çok önemli yıllardı. Total quality management diye bir neyi bilirsiniz. <gülüyor> onu Ve herkes binlerce lira, binlerce lira 2000 projesine gidiyordu. Buna tek karşı olan bendir. Ve bunun için de dövdüler diye. <gülüyor> Niye karşıydım? Edward Dunning'in bazı seminerlerini dinlemiştim. Basit bir düşünce yapısıyla 14 tane maddesi var. Meşhur. Bu 14 maddenin 4 tanesi Türkiye'de asla asla asla uygulanamaz. Ömür boyu adamı şey yapacak Yok. Herkes yaptığı işten gurur duyacak. Benim şey, adam girecek, tuvaleti temizleyecek. Ben bugün ne kadar güzel tuvalet temizledim. Herkes rahat rahat işini yaptı diye gurur duyacak. Bu da Dolayısıyla 14 sütün üzerine kurulmuş bir sarayın siz 10 sütün üzerine kurmaya kalkarsanız yıkılır. İşte bugün beni dövenler bugün Rahim Hoç Ka toplam kalite lafını duyduğu anda zıvanalarını kaçırıyor ve kovuyor. Şimdi bütün hadise burada. Japonlardan elbette ki bir şey alırız. Japon sisteminden elbette ki bir şey alırız. Japondan alamayız. Japon bir başka insan diyor. O bende yok. Dolayısıyla Japonya'dan da her taraftan alacağız. Ama aldığımız şey hem doğru olacak hem bize uygun olacak. Hem de dozajında olacak. Fazla da alırsanız zarar, azını da alırsanız zarar. Onun için diğerlerden bir şey almak pek kolay değil. Ya, ondan yararlanmak doğal. Ama yararlanmanın efektif hale gelebilmesini sağlamak olduğu bir başka dünya. Evet. Öyle düşünüyorum. Özür dilerim. Öyleyse, kapatıyoruz. İçin veririz hocam. Sağınıza sağlık. Teşekkür Ya yani, diyeceğiz. Troba başlayacak kaç dakika? Vallahi. Eee, <gülüyor> <Aray> <gülüyor>